Ve iz kâle Mûsâ li kavmihiz kuru ni'metallâhi Şimdi Cenab-ı Allah Musa aleyhisselam'ı bir taraftan Firavun kavmine davette bulunmak, bir taraftan İsrail oğullarına hem davette bulunmak hem onları Firavun'un esaretinden Kurtarmak gibi bir risalet göreviyle görevlendirilmiştir. İsrail sık sık Allah'ın nimetleri hatırlatılmıştır. Bakara suresinde olsun diğer surelerde olsun onların Allah'ın üzerlerindeki nimetlerini hatırlamaları gerektiğine dair pek çok ayet-i kerime var. Niçin bu ne delalettir? Çok canankörlük ettiklerine delalettir. Bunca nimete rağmen onlara üzerlerindeki nimetin hatırlatılmasına dikkat çekilmesi bu nimetlere aykırı, bu nimetlere layıkı vecihile şükretmediklerinden dolayıdır. Ve bu nimetleri daha basit şeylerle değiştirmek gibi yanlış eğilimler içerisine girmelerinden ötürdür. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki, bu yolda gevşeklik göstermeyin demek istiyor. Onun size gönderdiği risalete sımsıkı sarılmayı sürdürün. Çünkü Allah size nimet ihsan etmiştir, pek çok nimetlerdir. Ve bu nimetlerin en önemlisi elbette kendilerinin de kurtuluşlarına sebep olan Musa Aleyhisselam'a verilen risalettir. Peki bu risaleti hatırlamanın mahiyeti nedir? Bu risaletin hatırlanması demek bu risaletin hayata tatbik edilmesi demektir. Bu nimetin büyüklüğünün yani ilahi dinin büyük bir nimet olduğunun farkına Tevrat'tan veya Musa Aleyhisselam'ın risaletinden iyi kötü haberdar olan Yahudiler de işin farkındaydı. Bunun için bir Yahudi Ömer radıyallahu anh'e söyle diyor. Allah ya Ömer diyor, kitabınızda öyle bir ayet var ki eğer bu ayet biz Yahudilerin üzerine inmiş olsaydı, biz bu ayetin indiği günü bayram yapardık. Hangi ayettir o diyor? Diyor ki, kitabınızdaki şu, el-yevme etmeltu lekum dínekum ve etmeltu aleikum ni'meti ve radîtu lekumul islâme dîne buyruğudur. Yani bugün üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Kemal erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Ayet edildi. Hazreti Ömer diyor ki Vallahi diyor. Ben bu ayetin Resulullah'a ne zaman indiğini biliyorum. Nerede indiğini biliyorum. Bu ayet Resulullah'a Arafat'ta vakfedeyken. Bir bayram gününde Resulullah'a nazil oldu. Bu ayeti kerimeyi ve nimet ne kadar büyük bir nimet olduğunu özellikle Kurban Bayramı'nda her müminin gerçekten çok büyük bir şuurla hatırlaması lazım. Gerek yok diyor yani Hazreti Ömer diyor. Biz zaten bu işin şuurundayız. Senin hatırlatmana ihtiyacımız yok ki. Cenab-ı Allah zaten bize ...bu şuura sahip olmamız için... ...gerekli esbabı da takdir buyurdu. Bu kelimeyi kerimeyi... ...Resulullah'ın veda hacında... ...Arafat'ta indirdi. Tabii olarak zaten bizim bayramımızdır o gün. Ya... ...bu dinin bayramında... ...Müslüman bu dine göre sevinmesini bilecek. Şükretmesini bilecek. Onun için... Bu günümüze biz bayramımıza hacda değilsek imkanı olanlarımız bir defa evvela bütün mükellefler o güne o bayrama biz namazımızı kılarak başlarız. Özel bayram namazı. Ondan önce dokuzuncu günde yani bu ayetin indiği gün gücü yetenlerimiz oruç tutar o günün hürmetine. Çünkü o günde Cenab-ı Allah'ın kullarına mağfiret ve rahmetinin bol olduğu ikinci bir gün pek nadirdir. Büyük bir gün o Gücü yetenler, imkanı olanlar bu vesileyle hatırlatmış olalım. Daha var önümüzde Kuban Bayramı. arafe günü orucu Ramazan orucundan sonra en faziletli orucudur. O günü hacı olmayanlar için, hacda bulunmayanlar için oruç tutmak kadar faziletli bir ibadet yoktur. Farz ibadetlerin dışında Arafa gününde en faziletli iş oruç tutmaktır o gün. Ehemmiyeti çok büyük. Niçin? İşte bu ayet nimetlerden birisi bu. Bu din öyle bir din ki, bu kitap öyle bir kitap ki, Kadir gecesinde iner ve bu dinin kemale erdiği Kurban Bayramı'nda ilan edilir. Allah var. Arafe gününde hacıların hacıların o müstesna ibadetleri olan hac ibadetinin olmazsa olmazı Arafedeki vakfelerin yıl dönümünden nazil olmuştur. Önemli bir şey. İşte Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini hatırlamamız, unutmamamız, az önce bahsettiğimiz sabreden ve şükredenlerin yapacakları bir iştir. Ve gerçekten en büyük nimet, bu din nimetidir. Onun için Ferhum Süleyman Çelebi'nin böyle ifadesi zaman zaman hatırlatıyorum, çok hoştur, çok güzeldir. Peygamber Aleyhisselatü hitaben diyor ki, ümmetin olduğumuz devlet yeter. Yeah. Başka bir şey ihtiyaç yok. En büyük nimet bu. Bütün nimetler onun yanında küçük. Yeah. Bütün nimetler onun yanında küçük. Sana ümmetiz ya. Dünyadan elde edemediklerimize ne gam? Yeah. Hiç kıymeti yok ki şunu elde edemedim bunu kaçırdım şu fırsatım olmadı şu imkanım olmadı vesaire. Hepsi olsaydı ona ümmet olma fırsatını kaybetseydin ne yazardı? Ya. Onun için diyor ümmetin olduğumuz devlet yeter. Gerçekten. Devlet diyor ona devlet. Devlet. Gerçek devlet bu. Muhteşem bir şey. Ne yaptı peki Cenab-ı Allah'ın nimetleri ne? Hangi nimetlerini hatırlayacaklardı? İz enceeküm min al Fir'aun. Hatırlayın diyor sizi her şeyden önce imanınız ve akideniz dininizi yaşamanız üzerinde baskı kurmuş olan sizin sizin ifade ise her bakımdan senizde boza pişiren Firavundan ve kavminden kurtardı sizi. Bedenen köleleştirmişti, ruhen köleleştirmişti, inancınıza dahi müdahale edecek haldeydi. Sizi ondan kurtardı. Niçin? يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ İşi o kadar götürmüşlerdi ki, sizi en kötü azaplara, işkencelere maruz tutuyorlardı. Bazıları piramitleri medeniyetin simgesi falan olarak görüyorlar. Her bir piramitte kaç tane masumun kanının döküldüğünü Allah'tan başka kimse bilmiyor. Her bir piramitte kaç tane mazlum, zavallının, işçinin, öldüğü kanının terinin o çamurları o ham o piramitleri yoğurduğu bilinmiyor. Niçin? Bir firavunun cesedi için. İşin bu tarafını hiç kimse düşünmüyor. Bu zulmün o piramitler var ya, o piramitler bizim nazarımızda zulmün anıtlarıdır. Hem de en büyük gaddarlığın anıtları. Büyük bir teknoloji mahsulü olabilirler. Fakat o teknolojinin adil bir şekilde de uygulanması, hayata getirilmesi imkanı vardı. Ama zalimler adaletten anlamaz ki. Zalimler adalet yapamazlar ki. Zulümleri daha doğrusu hayatları, kanları, yaşamaları, başkalarının zulmen kanlarını terlerini... Sömürmeye bağlamış olanlardan adalet nasıl beklenir? Böyle bir zalim nizandan ancak Musa aleyhisselam gibi nefesi gerçekten özgürlük olan gerçek manada beşeriyeti özgürlüğe götürebilecek kurtarabilecek bir peygamber o son verebilirdi. O kurtarabilir kurtarabilirdi. Bugünkü materyalizm Firavun'un zulmünden de beşeriyeti kurtaracak yine İslam'dır. Firavun medeniyetinin de en temel karakteristik özelliği sömürüydü, adaletsizlikti, başkalarının kanını içmekti, başkalarının kanını aldırmadan dökmekti. Bu çağımızın materyalist firavunluğunun karakteristik özellikleriyle Musa aleyhisselam döneminde ve öncesinde ve sonrasında devam eden firavuni sistemlerin özellikleri temel itibariyle aynıdır. Evet bugün çağdaş medeniyet de aya kadar gidiyor. Çok büyük teknolojik özellikleri var, imkanları var, şunları var, bunlar var. İnsanlar giderler gelirler bilmem şuranın metrosu bu kadar kat buranın metrosu bu bilmem kat o metroların kazınmasında kimlerin kanı var bana onun hesabını versinler. Bugünkü medeniyette mazlum ve çaresiz insanların alın terleri ve kanları yoğruldu Onun için bu medeniyetin kendisi de iflah olmaz. Başkalarını da iflaha götüremez. Bu medeniyetten biz Müslüman olarak bir hayır beklemiyoruz. Çünkü mayası şer, mayası zulüm. Tıpkı Firavun medeniyetinden bir hayırın insanlara gelmediği gibi. Onun için ben bazen bunu şöyle ifadelendiriyorum. Beşeriyet evvela kendisinden ümidini kesecek. Şu manada kendi ortaya koyduğu sistemlerinin, nizamlarının kendisini bir yerlere götüreceğinden yana evvela ümidini kesecek. Ondan sonra Allah'a teslim olacak. La ilahe illallah'ın bir manası da budur. La ilahe illallah'ın bir anlamı budur. Buna dikkat edilecek. Başka türlü olmaz. İşte zaman zaman İsrail oğulları kolay değil. Yusuf Aleyhisselam'dan bir dönem sonra Firavunlar başladı İsrail oğullarını esaretlerinde sömürmeye, zulümle kendilerini mahkumu etmeye. Zaman zaman ifadelerinde ise tarihten gelen kötü alışkanlıkları nüksediyor. Musa Aleyhisselam'ın onlara getirdiği ilahi tebliğin Kıymetini, değerini unuttukları oluyor. Onun için Cenab-ı Allah ona hatırlatıyor. Daha doğrusu Musa Aleyhisselam'ın kavmini hatırlatmasından bize bahsediyor. Diyor ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın diyor. Çünkü onlar sizi en kötü azapla azaplandırıyorlardı. Bütün ağır işler onların elindeydi. Onlar tarafından görülürdü. Bu da yetmiyormuş gibi sizin diyor erkek çocuklarınızı öldürüyorlar, oğullarınızı öldürüyorlar, kız çocuklarınızı hayatta bırakıyorlardı. Niçin? Erkek çocuklar öldürülecek, onlara karşı maddi bir güç teşkil etmesinler diye. Kız çocuklar hayatta bırakılacak, hizmetlerinde çalıştırılsın diye. Evet. Aynı şey sömürgeci Amerika'da yaptı. Onların ataları akıl hocası İngiltere'de yaptı. Efendim İspanya'sı da yaptı, Portekiz'i de yaptı, Hollanda'sı da yaptı. su da yaptı, Usta yaptı. İnsanlığın insanı sömürmesi kadar Zulmetmesi kadar daha büyük bir zulüm olmaz. Bundan bir büyük zulüm küfürdür. Küfür de zaten insanlara zulmü getiriyor. Küfür yalnız hakikate zulüm değildir. Küfür arkasından hakikate zulüm ile başlar ve arkasından beşeriyete zulümle devam eder. Aziz Allah. İşte diyor: "Vafi zelikum balaun min Rabbikum alim." Sizin o haliniz de Rabbinizden büyük bir bela vardır. Veya Zalikum sizi kurtarmamız Fira'vunun zulmünden kurtarmamız Rabbinizden büyük bir beladır. Bela çünkü Arapçada aynı zamanda nimet manasına da geliyor. Yani sizin kurtulmanız o zulümden bu halinizde Allah'ın büyük bir Nimetidir. Dolayısıyla hatırlayın bunu diyor. Bunu unutmayın diyor. Demek ki müminlerin, özellikle de önde olan müminlerin toplumların halini çok iyi okumaları, görmeleri, onlardaki en ufak bir yanlışlıktan dolayı onlara Allah'ın nimetlerini hatırlayarak, hatırlatarak kendilerine gelmelerini söylemesi ...öğütlemesi icap ediyor. Musa Aleyhisselam böyle yaptı. Kendinize gelin diyor. Cenab-ı Allah'ın sizin üzerinizde bunca nimetleri var. Onları unutmayın. Onları ihmal etmeyin. Onları göre etmeyin. Bu nimetler... ...az buz şeyler değil. Sizi karanlıklardan nura çıkardı. Çıktınız bu nimet sayesinde. Ve... O kâfirlerin sizin gibi peygamber nesli, evet peygamber soyuyla reva gördükleri zulüpler vardı ve ben Rabbinizin nimetiyle sizi kurtardım. Bunu unutmayın diyor. Bunu unutmayın. Niçin? Çünkü nimet unutulursa o nimetin kıymeti bilinmez. Ne nimet unutuldu? Din nimeti unutuldu. Yaşanmadı. Ha. Bu ayeti Müslümanlar biz böyle okuyacağız o halde. Biz de İsrail oğulları gibi Allah'ın bize ihsan ettiği din nimetini unuttuk. Ve hatırlamadık. Bu nimetin kadru kıymetini bilemedik. Cenab-ı Allah da yok sizin atalarınız Müslümandı. Soyunuz peygamber soydu diye Yanlış yaptığınız zaman size iltimas geçmez. Böyle bir husus yok. Buna dikkat edin diyor. İşte bu müthiş ayet-i kerime konuyu böyle bağlıyor. Ve iz teezvene rabbukum le'in şekertum le'ezidennekum. Ve Rabbiniz, hatırlayın ki Rabbiniz... Şunu ilan etti. Tezene ezan okumaktan geliyor. Ezan ilan demek. Şimdi okuduğumuz, dinlediğimiz Ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Rabbim eksikliğini vermesin. Amin. Bizi de ona layık et. Bu ezanın müthiş bir mesajı var. O ayrı bir konudur. Onu Müslümanların anlaması lazım. Beşeriyeti anlatması lazım. Ezan sadece güzel sesle okunan Efendime söyleyeyim muayyen kelimelerden ibaret değil. Ezan aynı zamanda ifade ediyse Müslümanların esir alınamayacağının esir olmayacaklarının gerçek özgürlüklerinin ve Allah'a gerçek manada ubudiyetlerinin bir ilanıdır. Kısa bir bu. Evet diyor Rabbin şunu okudu, şunu ilan etti hatırla ki and olsun eğer şükrederseniz ben de size daha çok arttıracağım. İmanımızda zayıflık mı var? Evet. Cenab-ı Allah bu kadar açık kesin yeminlerle söylüyor. Le'in Arapçada buradaki lama lamı kasem deniliyor. Yemin lamı. Yemin olsun diyor Cenab-ı Allah yemin ediyor ya. Rabbiniz şunu ilan etti, yeminle şunu ilan etti. Eğer şükrederseniz ben de üzerinizdeki nimetimi artıracağım. O, eğer bugün biz de firavuni bir zulmün altında olduğumuz için bütün Müslümanları kastediyorum. Dinlerini gereği gibi yaşayamıyorlarsa, Şükür eksikliğimiz var bundan dolayıdır. Şükrün boyutlarını idrak etmek eksikliğimiz var. Ve gerektiği gibi şükretme işimiz var. Madem İslam nimeti ebedi azaptan kurtarıyor. O halde bu nimeti yaşamak ve yaşatmak için dünyada her türlü sıkıntıyı göze almak değiyor. Şükür budur işte. Bu nimete şükretmek böyle olur. Bu nimeti yaşamak ve yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan geri durmamayı gerektiriyor. Şükür budur. Şükrümüzde işte onun için bir eksiklik var diyor. Hakkıyla şükretsek öyle olmaz. Şükrün bir başlangıcı da başlangıç noktası İnsanın şükrünü engelleyen hallerinin farkına varmasıyla başlar. Benim hangi halim Allah'a şükretmekle bağdaşmıyor. Allah'ın dinine karşı gevşeklik göstermek, yaşamakta gevşeklik göstermek bu işin başlangıcıdır. Şükürsüzlüğün başlangıcıdır. O halde evvela bu idrak içerisinde olmakla işe başlanmak lazım. Bu, ...bu idrak ile işe başlamak lazım. Kusurluyuz ya Rabbi diyeceğiz. Senin dinini anlamakta... ...senin dinini anlatmakta... ...senin dinini yaşamakta... ...bu dinin için gereken fedakarlıkları... ...mesai, çalışmayı, gayreti... ...vesaireyi... ...yapılanmayı, organize olmayı... ...birlikte hareket etmeyi... Senin doz doğru yolunda doz doğru hedefine tavizsiz bir şekilde doğru olarak yürümeyi biz ihmal ediyoruz ya Rabbi. İşe buradan başlamak lazım. Hata nerede? Hatamız nerede? Bunu sorgulamadan biz doğruyu bulamayız ki. Ümmet niçin böyle büyük bir sefalet içerisinde? Sebep bu. Hatamızı müdrik değiliz. Hatamızı dolayısıyla tahsiye etme fırsatını yakalayamıyoruz. İşe evvela hatalı olabileceğimizi kabullenmekten başlayacağız. Hatalarımızın olabileceğini peşinen kabul etmekle başlayacağız. Yoksa hatalı olduğunu kabul etmeyen bir kimsenin Allah'tan af dileme, tövbe etme gibi bir derdi olmaz ki. Ve Ve unutmayın. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor kutsi hadiste Kulum bana diyor bir karış yaklaşsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelse ben ona koşarak giderim. Subhanallah. Büyük hadise bu dünya dolusu diyor günahla bana gelseniz yeter ki gelin. Ben de sizi dünya dolusu mağfiretimle karşılarım. Dolayısıyla ümmet olarak evvela mağfirete muhtaç hatalarımızın, ve ballerimizin günahlarımızın olduğunun farkına varmamız icap ediyor. Ondan sonra bunları tek tek sıraya koyarak, tek tek hepsinden, tövbe etmesini bilmemiz lazım. Yoksa, klasikleşmiş ne olduğunu bazen bilmiyoruz. İşte, haftadan haftaya, bazı camilerde bir zamanlar yapılırdı, belki hala yapılıyor. İşte, perşembe akşamları, haydi bir tövbe istiğfar, haydi günahlarımızdan tövbe istiğfar, falan filan, bilip ettiklerime, bilmeyi bettiklerime, toptan bir tövbe bak filan. Bunun da elbette çok faydası var. Ben haşa faydasızdır demiyorum ama, bu işin müşahhaslaşması lazım. Dilde mafiret dilemekle kalmaması lazım. O zaman Allah'a şükretmenin ilk basamaklarını atmış oluruz. Allah'a şükrederiz. O zaman şükür ne kadar şükredersek nimet de o kadar artar. Devamı geliyor. Şükrün zıttı ne? Küfür. Nankörlük etmek. Nimet'i inkar etmek. Nimet'i görmezlikten gelmek. Küfür nedir? Gerçeğin üstünü kapatmaktır. Kelime manası bu. Gerçeğin üstünü kapatmak. Şükretmeyen de nimetin üstünü kapatmış olur. Böyle bir nimet yok. Gibi hareket eder. Öyle davranır. وَلَاِنْ <gülüyor> كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي يَشَد۪يدٍ veya eğer küfrederseniz, nimetlerime hak ettiğim gibi şükretmezseniz veya bu çabayı göstermeseniz, hak, eder, hak ettiği gibi şükretmek ne mümkün? Mümkün değil. Çaba içerisinde olmak önemli. Çabayı gösterirseniz problem yok. Ama inkar ederseniz inne azabi leşedid Şüphesiz benim azabım da çok çetindir. Cenab-ı Allah çok aydınlık bir yol çiziyor bize. Evet. evet. Açık seçik. Belli. İzlenmesi de mümkün. Terk edilmesi de mümkün. Ama birini izlersen mutlaka öbürünü terk edeceksin. Birini terk edersen öbürünü izleyeceksin. Bu budur. İki yol var. اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّب۪يلِ اِمَّا şakiran, وَاِمَّا كَفُورًا Biz ona yolu gösterdik. O ister şükretsin, ister nankörlük etsin. Ne isterse yap. Serbest. Serbest. Dayatmıyor Cenab-ı Allah. Ama diyor ki bunun da akıbeti bu. Bunun da akıbeti bu. İşine hangisi geliyorsa. Serbestsin diyor. Hareketler de serbestsin. Tercih senin diyor. İşte Musa Aleyhisselam'ın ağzından söyleniyor. Söyleniyor yine Musa aleyhisselam devam ediyor şükürle alakalı ne demiş kavmine bakın ve kâle Musa in tekfuru entum ve men fil ardi cemi'a fe innellaha leğaniyün hamid Allahu Ekber Allah budur ha Rabbul Alemin böyledir kimsenin imanına ihtiyacı yok bütün kainat ona şükretse onun mülkünde zerre kadar bir şey artmaz. Bütün kainat ona karşı gelse inkar etse onun mülkünden zerre kadar bir şey eksilmez. Muhteşem bir hadis-i şerif var Müslim'de. Diyor ki kullarım diyor. Hepiniz bir araya gelseniz. Herkes bütün isteklerini dile getirse ve her birinize her istediğini sonuna kadar versem mülkümden hiçbir şey eksilmez. Hepiniz en müttaki kişi en takvalı kişi kimse onun gibi bir kalbe sahip olsanız. Hepiniz yani o kadar takvalı olsanız ve bana onun gibi ibadet etseniz benim mülküme bir şey ilave etmez. Hepiniz en günahkar kimse öyle günahkar olsanız gece ve gündüz istediğiniz kadar günah işleseniz bu dahi bana zarar kadar zarar vermez. Yani zannedilmesin ki zannedilmesin ki imanı bize teklif ederken veya iman etmemizi isterken ve bunun yolunu gösterirken Cenab-ı Allah zannedilmesin ki Allah bizim imanımıza ihtiyacı olduğu içindir bu. Öyle bir şey mevzubariz değil. Cenab-ı Allah çünkü bu kainatı bizleri yaratmadan önce de mutlak ilahımız, mutlak Rabbimiz, mutlak Halik'ımızdı bizi yok edecek olduktan sonra, kıyametten sonra da aynı şekilde bu hususiyeti devam edecektir. Diyor ki işte Musa Aleyhisselam siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi kafir olsanız, şükretmeseniz, inkar ederseniz şükür başlangıcı da doğru bir imandır. Aynı zamanda o zaman şunu bilin ki fe inne'llaha laganiyün hamid. Allah bizatihi muhtaç olmayandır. Gani o demek. Muhtaç değildir. Varlıklıdır yani. Hiçbir eksiği yoktur. Hamid'dir. Her türlü övgüye layık olandır. Elem yetikum naba'ullezina min qablikum ve adin ve semut. Sizden öncekilerin haberi yani Nuh kavminin, At kavminin, Semud kavminin haberi size gelmedi mi? Bunlar Musa aleyhisselam kavmi yani İsrail oğullarından önce helak olmuş kavimlerdir. Niye helak oldular? Ve Cenab-ı Allah Musa aleyhisselamdan sonra iman etmeyen kavmi dünyada toptan helak etme azabını kaldırmıştır. Musa aleyhisselama kadar bu vardı. Musa aleyhisselam bu manada ifade daha peygamberler tarihinde ifade yerindeyse bir dönüm noktasıdır. Kavimlerin helaki dünyada helak edilerek yok edilmeleri, günahkarlıkları, iman etme işleri sebebiyle Musa aleyhisselamla kapanıyor. Ondan sonra olmuyor. Nuh kavmini, Ad ve Semud kavmini hatırlayın. Vellezine min ba'dihim. Bir de onlardan sonra gelenler var. La ya'lemuhum illallah. Onları Allah'tan başkası da bilmiyor. Ne kadar kavim diler. Ne kadar çoktular, nerede yaşadılar, nerede medeniyet kurdular, nerede yeryüzünü imar ettiler, ne zaman helak oldular? Allah'ın ancak, Allah'ın bildiği pek çok kavim var. Ne yaptı peki bunlar? Ne oldu? Ne olmuştu veyahut da? Resulleri <gülüyor> <gülüyor> Allah'a apaçık denillerle geldi. Yani İslam'a davet, dine davet öyle körü körüne yapılan bir davet değildir apaçık delillerle, göstergelerle, alametlerle, belgelerle yapılır. Ve iman etmeyenlerin hiçbir zaman deliller eksikti, yetersizdi onun için iman etmedik diye bilme imkanları kesinlikle yoktur. Mevzubahis değildir. Resulleri onlara apaçık delillerle gelince ne oldu? Fırdıu eldeyim. Ellerini ağzlarına götürdüler. Bir önceki, az önceki derste söylemiştim bir ayet örnek gelecek. Bunu kastediyorum. Kur'an'ın anlatım mucizelerine bir örnek. Burada onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Yani onların tebliğ etmelerini istemediler. Bir Peygamberin muhatabı olan kavimleri kendi ellerini ağızlarına götürdüler. Yani hayrete düştüler. Böyle şey de olur muymuş maalesef? Böyle şey olur muymuş? İki, peygamberler ellerini ağızlarına götürdüler tebliğ ederken bir tebliğ vasıtası olarak bir tebliğ aracı olarak. Üç, kavimleri, peygamberleri susturmak için kendi ellerini, kendi elleriyle peygamberlerin ağızlarını kapattılar. Konuşturmadılar. Onlara en tabii hakları olan fikirlerini, daha doğrusu inançlarını, kanaatlerini, davetlerini anlatma imkanı ve fırsatı vermediler. bu Müslümanlar. Kur'an'ın anlattıkları hiçbir zaman bir dönemin tarihsel gerçeği de olsa bir döneme ait ve bir dönemin sınırları içerisinde kalan gerçekler değildir. Bu gerçekler benzeri şartlar tahakkuk ettiği zaman kıyamete kadar görülen gerçeklerdir. Bugün dünyanın her yerinde Müslümanların... ...sonuna kadar istediklerini anlatabilme, söyleyebilme imkanları vesairesi yoktur kardeşim. Yoktur. İslam'ı en barışçıl yolla tebliğ etmeye kalkıştınız... ...bir noktadan itibaren dünyanın en özgür ülkesinde olsanız dahi... ...karşınıza yasalar, anayasalar, yasalar, evlat yasalar, torunlar... ...bilmem neler, nesebi yasalar, sahiri sahih yasalar... ...çıkıp gelecektir, dikilecektir... Hayır, sen bundan sonra çizmeyeden yukarı çıkıyorsun diyeceksin. Çizmeye açtın diyeceksin. Nerede kaldı? Nerede kaldı özgürlükleri? Nerede kaldı hürriyetleri? Nerede? Böyle bir dava yok. Böyle bir dava yok. Müslümanın dinini ve dininin gereklerini dünyanın her yerinden ve herkesin her din sahibinin, her inanç sahibinin ve inançsızım hiç fark etmez. Söylediklerini inandıklarını söyleyebilme ve inançlarının gereklerini yerine getirebilme haklarının önünde herhangi bir engelin bulunmaması lazım. Şimdi muhterem misafirimiz bizim dersimizin konseptini bilmediği için bu şekilde şey etmekte haklı var. Yo, şeyden sonra hı, konuşuruz hiç şey yok Yo, yani e, siz de kusura bakmayın He, estağfurullah dolayısıyla dolayısıyla bir Müsl çünkü biz şuna inanıyoruz Müslüman olarak daha doğrusu dinimizin kendisi budur İslam sadece namaz kılmak değildir sadece efendim, oruç tutmak değildir ben Müslüman olarak Müslüman olarak her Müslüman, hukukumuzu, ahlakımızı, ekonomik ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi, ahlaki tarzımızı ve küçükten büyüye, dikel ve yatay olarak her türlü ilişkimizi Allah'ın emir ve hükümleri çerçevesinde kurgulamakla, şekillendirmekle yükümlü olduğumuza inanıyoruz. Benim bu inancımı engelleyen, saptıran, görülen ve görülmeyen, ister psikolojik, İster ahlaki, ister hukuki, isterse de askeri. Suriye'de ve benzeri yerlerde olduğu gibi. Her türlü disiplin ve engelleyici disiplin, Müslüman olarak bizim nazarımızda özgürlüğümüzü ısıtlayıcıdır, engelleyicidir, daraltıcıdır. Ve bu benim inancımdan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak anlamak, Musa aleyhisselam'ın örnek olarak bu mesajında ve bütün rasullerin bu mesajında bunu doğru olarak okuyup anlamak bunu kendiliğinden ortaya koyuyor dediler ki inna kefar ne bimeil bir dediler ki o zalimler peygamberlere karşı çıkanlar Biz sizinle gönderilen Allah tarafından gönderildiğini söylediğiniz, onların ağzıyla konuşuyoruz, söylediğiniz bu hususları inkar ediyoruz. Sizinle gönderilen bu mesajı, bu risaleti kabul etmiyoruz dediler. Tamam, etmeyin. <gülüyor> Biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden de şüphe eden, şüpheye düşüren, rahatsız edici bir tereddüt içerisindeyiz. Siz tereddüt içerisinde olabilirsiniz. Hatta iman da etmeyebilirsiniz. Yani siz de onlara bahsediyordur. İm etmeyebilirsiniz. Fakat ben inanan birisi olarak bana sınır getiremezsiniz. Güç elinizdedir diye, imkan elinizdedir diye insan olarak benim yapmak imkanına veya fıtraten sahip olmam gereken İnancımı, akidemi, değerlerimi, yaşayışımı, ahlakımı, tercih ve belirleme yetkimi benden almamalısınız, sınırlandırmamalısınız. Yoksa ben size zaten baskı uygulamıyorum. Sizin zaten mesajınız, projeniz ortalıkta. Bu hakkı niye kendinize tanıdığınız kadar bana tanımıyorsunuz? Bunu sormak eşitlik gereği benim hakkım değil midir? Resullerin söyledikleri bu işte. Kendinize tanıdığınız hakları niye kendinize tanıyorsunuz da bana aynı şekilde tanıyorsunuz? Söylenen bu. Ben bir inancın sahibiyim. Siz de bir inancın sahibisiniz. Siz inancınızı yaşıyorsunuz. Müsaade edin ben de yaşayayım. Ben de yaşayayım. Ben farazam. En basit örneklerden birisi, şöyle hatırlımda da geldi. Ben kardeşim faize karşıyım Müslüman olarak. Faiz haramdır benim dinimde. Her türlüsün. Ama ben faizsiz bir ekonomi oluşturmak istediğim zaman, Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinde gericilik hortlatıldı diye, hatta işi el-Kaide'ye kadar dayı götürenler oluyor, hortlatıldı diye reddediliyor. Böyle şey olmaz. Bozgürlük değildir. Biz bunu Müslüman olarak kabul etmiyoruz. Ve biz diyor sizin sizinle gönderilenlerden şüphe ve tereddüt içerisindeyiz. Peki şüphe ve tereddüt içerisinde olmalarının haklı bir gerekçesi olabilir mi? İşi rasuller temelinden alıyor. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ Gökleri ve yeri yoktan yaratan. Allah hakkında şüphe olur mu? Aa. Dinin neye özleştirildiğini anlatabiliyor mu ayet-i kerime? Veya anlayabiliyor muyuz? Allah'a iman ediyorsan, Allah hakkında şüphe etmiyorsan, onun rasuller aracılığıyla getirilen şeriatına da aynı şekilde imal edeceksin ve onu hayatına tahkim edeceksin. Seni yarattığını kabul ediyorsun, gökleri veri yarattığını kabul ediyorsun, bu nizama, bu kainata, bu nizamı verdiğine inanıyorsun. Niye hayatına müdahil olmasına müsaade etmiyorsun? Niye bunu kabul etmiyorsun? O halde senin inancında bir çelişki var bunu halletmek durumundasın diyor. Üstelik, yediyoukum, liyğfır alakum, min dunu O sizi günahlarınızın bir kısmını olsun veya günahlarınızı bazıları min burada tabiz için değil nevi içindir. Yani günahlarınızın tümünü mağfiret etmek için sizi davet ediyor. Ve yuakhirakum ile acil musamma ve sizi vadesi belli, süresi belli, bir zamana kadar ertelemek istiyor. Ne dediler onlar? Havsalalara almıyor. in entüm illâ beşerun misrünne. Siz ancak bizim gibi bir insansınız. Türidûne entesuddûne amma kâde yabudu âbâhûne. Tek gerekçeleri bu. Dayanakları bu. Sizler atalarımızın vaktiyle İbadet ettikleri o nizamdan, o sistemden bizi alıkoymak istiyorsunuz. Fetûne bi sultân Güya hala delil istiyorlar. Siz bize o halde apaçık bir delil getirir diyor. Diyorlar. Yani sistem İslam'a karşı kurgulanmış olan sistemler ve bu sistemlerin arkasında olup bundan ne mal İslam'ın sistemlerini nasıl başlarına geçireceğini iyi tasavvur edip anladıkları için bu fırsatın İslam'ın ve Müslümanların eline geçmesini hiçbir zaman istemezler. Buna tahammülleri yoktur, takatleri yoktur. Evet, bize apaçık bir delil getirin gelin diyorlar. Evet, bugünkü dersimizi burada nihayete erdirelim inşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun ala l ve velhamdülillahi rabbil alemin.